Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben Can Tomil. Ben de Ömermazcan. Destek için destekçimiz Semi Güler yüze de teşekkür ederiz. bugün iklim değişikliği ile ilgili En önemli Türkiye'nin verdiği kararlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler e, COP21 e, Paris yapılacak iklim öncesinde Türkiye'nin saragazı emisyon azaltım hedeflerinden bahsetmeye devam edeceğiz aslında çünkü açık gazetede zaten Ümit Şahin'le bu konu konuşulmuştu hedeflerin verildiği günün hemen e, ertesinde. Ama ne kadar konuşsak az çünkü tam olarak azaltım mı, arttırım mı emin olamadığımız bir hedefler var karşımızda. Ee, o yüzden e, Ümit Şahin'e bağlanacağız programda. Ama öncesinde neler oldu, neler bitti, iklim değerlendirmeleri nelerdir, son haberler nelerdir biraz konuşalım. Evet ben başlayayım doğal afetlerden bahsedeyim. Aslında çok doğal olmayan artık doğal olarak nitelendiremeyeceğimiz afetlerden başlayabiliriz. Bu hafta içerisinde açık gazetede de söyledik. Amerika Birleşik Devletleri Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ve Fransa'nın güneyinde sel onlarca kişi öldürdü. Binlerce evi de sular altında bıraktı. İnsanlar evsizler. Bunların arasında yoksulların yaşadığı mahalleler de var Guatemala'da olduğu gibi. E, lüks e, turizm cennetleri de var. Fransa'da olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumsa zaten malumunuz. E, benim son tuttuğum rakamlara göre Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da ölü sayısı 140'ü geçmişti. ve 300 kişinin kayıp olan 300 kişinin de aranmasına devam ediliyordu. Yoğun yağışların ardından 125 ev göçük göç altında kalmıştı. Ee, ve hala insanlarda bu evlerin altında e, arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasını bekliyorlar ya da hayatlarını kaybetmiş bir şekilde çıkarılmasını çıkarılacak çıkarılmayı bekliyorlar. Yani evde yok, kasaba da yok, evet. hiçbir şey yok yani da, daha kopup inmiş kasabanın üstüne fotoğrafını gördüm inanılır gibi değildi yani. Evet diğer ülkeyse Fransa Fransa'nın güneydoğusundaki Fransız Rivierasının e, Alp Alp bölgelerine e, Ya, Sağnak yağmur neticesinde meydana gelen bir sel olayından bahsediyoruz. Bir anda ortaya çıkan bir sel bu. İnsanlar da hazırlıksız yakalanmışlar. E, rekor yağışlardan bahsediliyor. 3 saatte 180 kilogram yağış düştüğün metrekareye bildirilmiş. Fransa Cumhurbaşkanı'nın e, bölgede izlenip, e, incelemeleri olmuştu. Ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan e, Birleşmiş Milletler'in yapacağı olan bu e, COP21'de ...bu konuların daha dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğine dair de bir mesaj verilmişti. Ee, orada da e, 16 kişi, en az 16 kişi hayatını kaybetti Fransa'da da. Yani 17 oldu sonunda da 3 de kayıptan bahsediliyordu. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde de saatte hızı 160 kilometreyi bulan fırtına birçok yeri sel suları altında bırakmış. Joaquin, evet. Ee, Joaquin Kasırgası, Güney Carolina eyaletin, eyaletinde de olağanüstü hal yönelendirilmesine neden olmuş... Bahamalarda kaybolan ve içinde 33 kişinin bulunduğu bir gemi de var. Ondan da haber alınamıyor. Ee, onun detayları ne olduğunu tam olarak elimde bilgiler yok. Aktaramayacağım. Ee, ama yine e, binlerce kişinin evsiz ve elektriksiz kaldığından bahsediliyor Joaquin fırtınası yüzünden. O, orada da altı kimine Ölü var. Evet. evet orada da ve <gülüyor> bu senin sözünü ettiğin şey de Bahamalardaki fırtınayı nasıl verdi yerleşik gazetelerin Bermuda Şeytan, şeytan Üçgeni. üçgeni. Evet. Hmm. Yoksa kasırga falan yok. 160 kilometreyi, saatteki hızı 160 kilometreyi bulan bir fırtınaya inanmak zor geliyor. Ama Bermuda Şeytan Üçgeni daha egzotik ve çekici geliyor gazetelerin Evet ve içinde. bu üç büyük hepsi birbiriyle çok büyük benzerlikler gösteren ve müthiş felaketler. Üç büyük felakette de üçünde de tek kelime edilmedi başlangıçta. İklim lafı Ne gazetelerde ne televizyon kanallarında ne BBC gibi ya da CNN gibi kanalların hiçbirinde tek kelimeyle iklim değişikliğinden bahsedilmedi. Vali bile şeyde bin yılda bir gelen şeyi söyledi Güney Carolina valisi kadın. Yani görülmemiş bir felaket dedi ama iklim lafını ağzına almadı. Bu tabu Bir de araştırma raporu vardı benim ilgimi çeken. Geçtiğimiz haftadan gelen bir haberdi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma varmış. İklim, değişikliklerinin, iklim değişikliğinin etkilerini insan üzerindeki e, olumsuz etkilerinin daha doğrusu bir yenisine daha ortaya çıkarmış. Yapılan araştırmada iklim değişikliğinin yeni doğan bebeklerin kilosu üzerinde olumsuz etki gösterdiğinden bahsediliyor. E, coğrafya Profesörü Catherine Grace... Doktorlar ve araştırmacılar tarafından 2 yıldır yürütülen bir çalışmaymış bu. 19 Afrika ülkesinde iklim değişikliği ve doğum ağırlığı arasındaki ilişki incelenmiş. Ekip gelişmekte olan ülkelerdeki detaylı iklim verileriyle iklim değişikliğine ve onun doğum ağırlığı üzerindeki etkilerine odaklanan kapsamlı sağlık verilerini değerlendirmiş. Araştırma sonucunda yağmurların azalmasına ve yüksek sıcaklıklara maruz kalan e, hamile kadınların daha düşük ağırlıkta bebek dünyaya getirdiği, Ortaya çıkmış. Grace diyor ki yani bu araştırmanın başında olan kişi bulgularımız rahim içinin gelişmeye başladığı hamileliğin erken dönemlerinde iklim değişikliğinin doğum üzerine önemli ölçüde etkisi olduğunu gösteriyor demiş. Yani sonuçlar hava sıcaklığının 37.8 derecenin üzerine çıktığı sıcak günler, günlerin artışı ile doğum ağırlığının düşük olması arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasına neden olmuş. Çeşitli teknik detaylar var. Antv, Anadolu Ajansı da bu haberi çevirmişti. Dünya Sağlık Örgütü diğer taraftan daha doğrusu araştırma yağış oranlarındaki artışın yeni doğan bebeklerin ağırlığında artışa neden olduğunu da ortaya çıkarıyormuş. Hamileliğin herhangi bir 3 aylık döneminde yağış oranlarındaki 10 mm artışın doğum ağırlığında 0.3 ile 0.5 gram arasında arttığını göstermiş. Yani yağmur olduğu zaman çocukların ağırlığı artıyormuş azaldığı zaman da azalıyormuş. Evet bir de belki şeyi de ekleyebiliriz bu çarpıcı araştırmalardan bir yenisi de galiba Oxfam International'ın açıklaması. Şimdi yanında yok tam çeker demedim yani kontrol edemedim ama bu El Niño denen okyanus olayı sıcak dalga olayı bu sene e, belki de 1997'den beri en kuvvetli olan olarak gerçekleşecek. ya yani Aşağı yukarı kesinleşti bu. Bu tabii çok çeşitli yerleri, çok çeşitli biçimlerde etkileyebiliyor. Çok önemli iklim değişikliğiyle beraber, küresel ısınmayla beraber. Bu özellikle bazı ülkelerde Afrika'da, sahra altı ülkelerinde çok büyük gıda problemlerine filan yol açacak. Büyük açlık ve çatışma imkanları ortaya koyacakmış yani. Ve yaklaşık 10 milyon kişinin etkileneceğini söylüyorlar ki çok büyük bir rakam alıyor. Sadece yani. bu seneki şey karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler'in bu Paris'te yapacağı Paris'te yapılacak zirve sonrasında çıkacak anlaşmanın aslında bir bölümü de bu kayıp zarar mekanizmaları yani iklim değişikliği kaynaklı felaketlerden doğan kayıpların Hı. ve zararların karşılanması ve bunun için uygun mekanizmaların gelişmesi üzerine. Yalnız bir e, taslak anlaşma yayınlandı bu e, Dün 90 sayfalık anlaşmayı 20 sayfaya indirmişler ve bu anlaşma taslağında kayıp, bu kayıp zarar mekanizması ki ne kadar önemli olduğu bariz ile ilgili devletler gerekli önlemleri alacaklardır gibi bir cümleyle geçiştirme var ki belki de bunu da Ümit Şahin'e soranabiliriz şimdi bağlandığımızdan. Günaydın. Günaydın. Günaydın merhaba. Herkesler. Günaydın. Günaydın. Evet. Ee, Ümit e, senden baya e, baya konuştuk ama ne kadar konuşmak e, konuşsak yetmez diyerekten bu e, Türkiye'nin hedefleriyle ilgili bize kısaca bir özet geçebilir misin diye bir başlangıç yapalım e, daha önce kaçırmış olan dinleyicilerimiz varsa. Evet e, önce o demin söylediğine ufak bir yorum yapayım mı? Tabii. E, kayıp zarar mekanizmasının bu taslakta olmaması Paris'te... E, Yani ortalığın çok karışacağını gösteriyor. Ee, yani tabii bu taslak koymamış olabilirler ama e, daha sonraki asıl görüşmelerde bunlar da bir şekilleniyor ve orada e, özellikle ada ülkeleri falan e, ciddi biçimde işin peşine düşecek demektir. E, şimdi şeye gelelim Türkiye'nin e, emisyon hedefi meselesine gelelim. INDC'ye evet. Ee, şimdi önce şunu söyleyeyim ee, işi bardan dolu tarafı varsa oraya bakalım. Ee, geçen hafta sonu iklim içinin e, iklim Forumu hazırlık toplantısında da e, bu dile getirildi aslında. E, şu anda hiç olmazsa elimizde bir rakam var e, demişti. E, Levent Kurnaz demişti yanlış hatırlamıyorsam evet. o toplantıda. Ee, şimdi bunu bir hakikaten bardağın dolu tarafı gibi e, görebiliriz. E, buna da şunu ekleyebiliriz. E, Türkiye'nin tarihi boyunca, iklim politikaları tarihi boyunca e, biliyorsunuz 2004'te çerçeve sözleşmeye çok geç bir şekilde 12 sene gecikmeyle taraf oldu Türkiye. Kyoto protokolü de aynı şekilde 12 sene gecikmeyle 2009'da e, imzaladı ve bütün bu Tarihi boyunca Kopenhag'ta sonrasında geçen seneye kadar Türkiye hiçbir şekilde azaltım lüfünü e, kullanmadı. Yani uluslararası <gülüyor> e, konferanslarda, koplarda e, Türkiye bir sürü e, işte kağıt sundu, submission dedikleri işte. E, Kendi pozisyonuyla ilgili uluslararası finans mekanizmalarından yararlanma talebi, iklim finansmanından yararlanma talebi ya da kendisinin eklerdeki pozisyonun değiştirilmesi talebi gibi bir sürü talepte bulundu. Ama bu e, azaltım topuna hiç girmedi e, görüşmelerde. O nedenle ilk defa e, Türkiye'nin azaltımı kabul etmiş olması sözcük olarak hiç olmazsa olumlu. Bunu koyayım artık ee, ne kadar ikna ettim bilmiyorum bulunduğu <gülüyor> olduğuna size ama şimdi gelelim bu azaltımın neye benzediğine ee, şimdi şeye bakarsak eğer IPCC'nin verdiği e, son derece hani konservatif denebilecek, hiç işte, radikal olmayan rakamlara falan bakarsak. E, Eğer iki derece e, hedefini tutturmak istiyorsak yani ısınmayı e, atmosferdeki sıcaklık artışını iki derecede sınırlamak istiyorsak iklim değişikliğinin çok yıkıcı hali daha da yıkıcı hale gelmesini engellemek için e, karbon bütçesi hesabı yapıyoruz. Ve bu karbon bütçesinde de elimizde işte toplam e, bütün sanayi devriminin başından itibaren insanlığın alabileceği 2900 gigatonluk bir karbondioksit bütçesi varken bunun 1900'ünü zaten harcamış durumda 1000 gigaton kaldı. Şimdi bu hesabı yaptığınız zaman bütün dünyadaki küresel emisyonların 2020'de tepe noktasına çıkması gerekiyor. 2040'tan sonra da artık iyice azalıp 2070'lerde sıfırlanması gerekiyor. En geç hatta 2050'lerden itibaren ışıklı net karbon emisyonlarının sıfırlanması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla önümüzde yaklaşık 30-35 sene bir süre var ve sadece 5 yıl sonra da küresel emisyonların tepe noktasına çıkması gerekiyor. Tabii bu küresel emisyonlar için geçerli. Daha fazla kirleten sanayileşmiş batı ülkelerinin emisyonlarının çoktan tepe noktasına çıkmış ve azalmaya başlamış olması gerekiyor ki bir kısmı zaten başladı. Şimdi dolayısıyla Türkiye ortalamayı temsil eden bir ülke Dünya e, ortalamasının aslında üstünde e, emisyon yapıyor ama e, diyelim ki ortalamanın biraz üstünde. E, dolayısıyla Türkiye'nin de küresel emisyon ortalamasını temsil eden bir çizgi izlemesi gerekir. Bunun tercümesi 2020, gibi, 2020 civarında Türkiye'nin emisyonlarını aslında tepe noktasına çıkartıp e, indirime geçmesi gerekir, azaltma evet. geçmesi. Peki ne oluyor evet. INDC'de evet, onu sadece söyleyelim. INDC'de e, hiç böyle birçok şey olmuyor. INDC'de 2030'a kadar Türkiye'nin emisyonları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Evet yani tepe noktası derken onu da belki üzerinde düşünmemiş olan dinleyicilerimiz varsa açıklayalım. Yani tepe noktası demek ondan sonra hızla aşağı inleyeceği son nokta. ...olarak görünmesi evet. gerekiyor. Öyle bir teknik terim yani değil mi? Evet, evet. Yani Türkiye'nin sunduğu bu INDC denen... ...azaltım hedefi... ...kağıdına baktığımız zaman... ...Türkiye'nin emisyonlarının... Yani ...buradaki rakamları okuyorum. Bu rakamların çok bence doğru değil ama... ...buradaki rakamlara göre... ...işte 2012'de... ...430 milyon ton olan... ...karbondioksit... azaltılmış halinde yani azaltım senaryosunda 2020'de 600'e çıkıyor. 600 milyon tona çıkıyor. Sonra 2030'da da 929'a çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi 2020'den sonra herhangi bir azaltım söz konusu değil ama kağıda baktığımız zaman 2021-2030 arasında azaltım çalışmalarının bu mitigasyonun başladığı varsayılıyor. Ve peki neyi azaltıyorlar? Azalttıkları şey Ee, business as usual denen e, referans senaryo denen e, bir e, projeksiyonun e, 2030'da vardı projeksiyon sonucunda emisyonların 2030'da vardı noktanın biraz altında bir noktaya varmak. Yani arttırmak ama normalde hiçbir şey yapmasak arttıracağımız noktadan daha az arttırmak. Hedef bunu. Bu da e, onların yaptığı hesaba göre yüzde yirmi bire denk geliyor. İşte daha önce açık gazetede de konuşmuştuk. Bu yüzde yirmi bir tamamen kağıt üstünde üretilmiş bir rakam. E, maalesef e, gerçek projeksiyon kullanılmamış. Yani bunu net bir şekilde söylememiz lazım. Burada kullanılan referans senaryo çizgisi e, normalde e, konulabilecek çizgiden artık hesaplama yöntemine göre bir şekilde nasıl hesapladılarsa. ...normalde çıkabileceği maksimum Türkiye'nin emisyonunun üstünde. Yani normalde Türkiye 2030'da 1, milyon, şey 1 milyar tona resmi senaryoya göre... ...resmi %5 büyümeye göre ki hiçbir zaman tabii %5 büyümüyor Türkiye... ...resmi yüzme, %5 büyümeye göre 1 milyar tona çıkması gerekirken... ...bu resmi senaryoda 1 milyar 175 milyon tona çıkıyor. Dolayısıyla da buradan 929'a inince %21 inmiş gibi oluyor. Halbuki e, aslında yani... Kendi resmi senaryolarına göre %7 indirim hedefi koymuşlar. Yani bunun tercümesi budur. Kaldı ki sizin yaptığınız hesaplamalara göre bu e, azaltılmış hedef olan 929 tona e, da, milyon tona da ulaşması mümkün değil gibi görünüyor. Türkiye'nin şu anki büyüme oranlarıyla değil mi? Evet, ya yani Türkiye'nin e, şu anki büyüme e, oranlarıyla artı küresel ekonomik... koşullar e, göz önüne alınarak e, yapılan tahminler var. OECD ve e, IMF gibi kuruluşlar tarafından yapılan tahminler var. Bu tahminlere göre Türkiye'nin işte 2030'a kadar e, giderek azalan bir hızda olmak kaydıyla e, %3-4 arasında büyümesi bekleniyor. %5 e, hiçbir zaman değil. Bu projeksiyonda %5'in de üstünde bir büyüme öngörülmüş. Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla böyle bir Uluslararası senaryolara baktığınız zaman Türkiye'nin 800 milyon tonu na ulaşması bile pek mümkün değil. Yani değil 929 milyon ton, 800 milyon ton civarında, onun altında kalma ihtimali yüksek. Dolayısıyla mevcut hedef Türkiye'nin normal şartlardaki büyüme hızıyla ulaşabileceği emisyondan yüzde 15 civarında bir artış hedeflemiş oluyor Türkiye. Bir şey daha sormak istiyorum ee, bu dille ilgili olarak e, bu hazırlanan taslakta da ülkelerin nasıl hedef vereceği tam belli değil anlaşılan yani nasıl bir hedef bekledikleri bir, bir yılda e, o işe tepe noktası dediğimiz yere gelmelerini mi taahhüt edecekler ve sonra düşüşe geçeceklerini taahhüt edecekler yoksa yüzde bazında azaltım hedefimi verecekler yani bu herhalde nasıl hedef vereceği de tam olarak belli mi dil konusunda yani yüzde olarak bir şey mi? Şimdi bu INDC denen şeyin e, hep konuşuyoruz, biraz da dalga geçiyoruz. Yani Türkçe'si e, niyet beyanı, yani en kısa e, haliyle niyetlenen niyetlerinden katkı'nın beyan demek. Dolayısıyla e, ülkeler değişik şekillerde niyetlenebiliyorlar bu katkılara. E, bunu tamamen açık bırakmış durumda e, şu anda, şey, e, sözleşme. Ee, en son Lima'da da alınan kararla ülkeler esnek e, ve dinamik hedefler e, alıyorlar. Daha doğrusu şöyle yani esnekten kasıt da kendi işte, e, kapasitelerine ve e, tarihsel sorumluluklarına uygun olarak bir hedef alabiliyorlar. Şimdi Kyoto'da hep 1990 diye bir e, Tarih vardı biliyorsunuz. 1990'a göre e, yani. hedef bir e, taban yılı. Şu anda 1990'ı kullanan bir tek Avrupa Birliği kaldı. E, örneğin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri 2005 kullanıyor. Başka ülkeler başka yıllar kullanıyorlar. Bazı ülkelerde hiç e, referans yıl ya da bazı yıl kullanmıyor. E, Türkiye gibi. Sadece artıştan azaltım. Yani art, artıştan azaltımcı da bana saçma geliyor açıkçası. E, ne diyelim ona daha az arttırma hedefi. gibi bir hedef belirliyor. Bir de emisyon yoğunluğunu azaltma, ekonomideki emisyon yoğunluğunu azaltma hedefi belirleyenler var. Bir de tepe yılı verenler var. Mesela Çin gibi 2000, Çin dedi ki 2030'a kadar arttıracağım ama 2030'dan sonra düşmeye başlayacak dedi. Mesela Türkiye bunu diyebilirdi 2030'a kadar arttırmayı hedeflerken hem azalt, artışını yavaşlatmayı hem de 2030'dan sonra düşe geçeceğim diyebilirdi. Bunu bile demedi Türkiye maalesef. Ee, zaten bu kadar hızlı artırken nasıl birdenbire düşşe geçersiniz o da yani yavaşlatmanız lazım ki düşşe geçin. Ee, o da şey ama diğer ülkelere bakarsak örneğin e, hangi ülkeler e, bize benzeyen ülkeler arasında daha düzgün hedefler verdiler diye bakarsak örneğin gerçekten e, 2025 2025 hedef vermiş mesela Brezilya. Brezilya evet. 2025 yılında 2005'e göre %37 azaltım gibi ciddi bir e, azaltım hedefi veren bir ülke var karşımızda. Yani Türkiye ile aynı kategoride olabilecek ülkelerden bir tanesi. Evet peki ben son olarak şunu da sorayım Mümit. Bu açık bir aldatmaca olduğu ortada. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu uluslararası beyanda bulunurken niyet denilen katkı beyanında bir bazı şeylerin üstünü örterek, gizleyerek yapmış oluyor. Bunun bir yaptırımı ol olabiliyor mu? Yani yaptırım yok tabii. Yani Benim bildiğim, görünen, bilinen bir yaptırım falan yok. Ama yaptırmış şudur. Siz karşınızdakini böyle bir şeyde ikna edebilmek için E, bu hesabı nasıl yaptığınızı göstermek zorundasınız. Yani e, tabii öyle bir mekanizma yarattılar ki bu de ikna etmeniz de gerekmiyor. Yani ben bunu yapabilirim diyorsunuz, veriyorsunuz. Hani son derece saçma bir şey de söyleseniz e, kimse hayır diyemiyor gibi bir e, yere gitti bu uluslararası müzakerelerin gidişatı ile ilgili bir sıkıntı var. çünkü o yüzden kendini bu kadar rahat hissediyor böyle. çok anlamsız bir hedef belirtme konusunda ama ben buradan şunu söyleyeyim isterseniz belki pozitif bir noktaya gidebilmek açısından bence bu işin bu hale gelmesinin temel nedeni şu Türkiye'de her konuda olduğu gibi bu konuda da şeffaflık diye bir şey yok yani bu hesapları kim yaptı nasıl yaptı bu eğrileri kim nasıl çizdi bunun arka planının açık olması lazım yani siz yüzde kaç büyümeye göre enerji talebini ne kadar kabul ederek e, her yıl, iki, yıl yıl büyüme hızını kaç kabul ettiniz falan bunları, ya yani bin tane değişken var, sadece bu dediklerim değil tabii. Bu değişkenleri nasıl koydunuz? Hangi yönteme göre yaptınız? Metodolojiniz nedir? Kimi, kim yaptı bunu? Örneğin, çok daha önemli bir soru bence. Kim yaptı? Bakanlıktaki bir bürokrat mı yaptı? Yoksa bir üniversite mi yaptı? Bir Ee, konsorsiyum yaptı? Bir kurul mu yaptı? Hiçbir şey belli değil. Sadece e, IND'sinin açıklanmasının son günü olan 1 Ekim'den bir gün önce akşam üzeri bir pdf gönderiliyor ve e, orada bir tane grafik var. Her şey bundan ibaret. Mesaiye kalmışlardır Ümit için. Öyle söyleme. Mesaiye kalmışlardır ben... belki diyorum. Mesai. <gülüyor> ya, sanmıyorum ama yani öyle bile olsa bunun hiçbir şekilde kaynağının kamuoyuna açıklanmadığı gibi bizler de bilmiyoruz. Yani konuyu yakından takip edenler görüşenler edenler bizler de bilmiyoruz. Dolayısıyla öncelikle mesela kim veriyordu örneği? Şili de miydi? Dört ya da beş ayrım projeksiyon yapılıyor. Bunlar tartışılıyor uzun uzun ve ondan sonra kamuoyunda açıkça tartışıldıktan sonra bir hedef belirleniyor. Yani bu işin böyle olması lazım. Ee, bizde hiç böyle bir tabii e, maalesef şey yok. O yüzden ben şekilde şeye getirecektim. Ee, benzer bir e, daha doğrusu benzer demeyeyim çünkü ortada bir çalışma olup olmadığı bile belli değil ama bu tür bir INDC hedefi belirlemeden önce yapılması gereken çalışmanın bir benzerini İstanbul Politikalar Merkezi'nde E, WWF Türkiye ile birlikte e, bir proje yürüterek e, biz yapmaya çalıştık. E, şimdi onun da isterseniz evet, duyurusunu, yapalım. Duyurusunu, duyurusunu yapalım. Yarın e, çünkü rapor açıklanıyor. E, bir yıldır üzerinde çalışıyoruz bunun e, ve e, Bugüne kadar hep bu konuları konuşurken hep veri eksikliğimiz var, elimizde rakam yok. Türkiye'nin büyümesi e, süreli sürdüğü sürece ve ekonomisi zarar görmeden emisyonlarını azaltabilir mi, azaltamaz mı? Çünkü hep biliyorsunuz itiraz bunun üzerinedir. Türkiye asla emisyonlarını azaltamaz yoksa ekonomisi çöker, hep bunu söylerler. Veya işte bize bunun şu kadar milyar dolar bedeli olur falan derler. Bununla ilgili elimizde bir yapılmış bilimsel çalışma olmadığı için bugüne kadar... Ee, olan bir iki çalışma e, var ama onlar yetersizdi, eskiydi. E, bir de e, muhtemelen bakanlıkların yaptırdığı çalışmalar vardı ama bunlar da gizliydi. Dolayısıyla ne olabilir diye e, biz e, bir çalışma yapmayı yap, hazırladık. E, bunun da modellemesini, ekonomik modellemesini e, şeyden Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Erinçyal'dan ve Ot'dan doçent doktor Ebru Voivo da yaptı bunu da onların yaptıkları analizleri de bizler daha işte grafiklere falan dökerek bir rapora dönüştürdük yarın Karaköy'de bulunan Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde Bankalar Caddesi'nin girişindeki binanın giriş katında saat 10'da başlayacak olan bir rapor tanıtım toplantısı var Erin Çeldan sunacak sonuçları e, ve gerçekten orada kısa bir size ipucu vereyim rapordan e, Türkiye'nin emisyonlarını büyüme hızını çok fazla düşürmeden azaltabileceği çıktı raporda. Yani size raporun sonucunu e, şeyini vereyim ipucunu vereyim e, ve aynı zamanda bu INDC'yi de e, Rakamlarla daha fazla net bir şekilde değerlendirme şansımız olacak ve Türkiye'nin INDC'si ne olabilirdi, Türkiye'nin azaltım hedefi ne olabilirdi ve ne olması gerekirdi bunu da bu raporda e, koymaya çalışacağız. Tabii bu tür bir sürü çalışma yapılması lazım. Değişik uzmanlar tarafından değişik metodolojiler kullanılacak bir sürü çalışma yapılması lazım. Bunların açık ve şeffaf olması lazım. Devletin yapması lazım. Think Tank'lerin, üniversitelerin, STK'ların yapması lazım. Sonra bunları oturup tartışmamız lazım. Öyle belirlememiz lazım INDC'yi. Evet, şimdilik... Daha bundan sonra böyle olur. Evet, şimdilik <gülüyor> yarın IPM'ye duruşacağız. Evet. O zaman... biz, biz, biz yine herkesi e, İstanbul Politikalar Merkezi'ne meraklısını davet edelim evet. yarın, evet. Da için. yarın evet. saat 10'da. Çok teşekkürler Ümit. Programımızın sonuna geldik. Yarın görüşeceğiz zaten. Daha fazla soru sorma imkanımız olacak İstanbul Politikalar Merkezi'nde. Emine Evra Han'da. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İklim için. Paris Silvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkılarıyla